92. İsa aleyhisselam insan idi. Ona tapılmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Necran'dan bir Hristiyan heyeti gelmişti. Necran Hicaz ile Yemen arasında bir şehirdi. Bunlar altmış süvari olup içlerinden 24'ü büyükleriydi. Bunların içinde üçü en büyükleriydi. Reisleri Abdül Mesih idi. İçlerinden Ebul Haris bin Alkama en alimleriydi. Ahir zaman peygamberinin alametlerini İncil'de okumuş idi. Fakat dünya mevkiini, şöhretini sevdiği için Müslüman olmuyordu. Çünkü ilmiyle meşhur olup Kayserlerden ikram görür, birçok kiliselere emir verirdi. Medine'ye gelip, ikindi namazından sonra, Mescid-i e girdiler. Üstlerinde süslü papaz elbiseleri vardı. O sırada, onların da namaz vakti gelmiş olduğundan, Mescid-i Şerîf'te namaza kalkmışlar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, ''Bırakınız kılsınlar.'' buyurmuştu. Şarka doğru kıldılar. Üç büyükleri konuşmaya başladı. Söz arasında İsa aleyhisselam için bazen Allah diyorlar, bazen Allah'ın oğlu, bazen de üç tanrıdan biri diyorlardı. Allah demelerine sebep ölüleri diriltir, hastaları iyi ederdi. Gaypları haber verir, Çamurdan kuş yapıp, üfleyince uçardı, diyorlardı. Allah'ın oğlu olduğuna sebep, belli bir babası olmamasıydı. Üçten birisi olmasına sebep de, Allah, yaptık, yarattık, diyor. Eğer bir olsaydı, yaptım, yarattım, derdi, diyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bunları dine davet etti. Birkaç ayeti kerime okudu. İmana gelmediler. Biz senden önce iman ettik dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yalan söylüyorsunuz. Allah'ın oğlu var diyenin imanı olmaz buyurdu. Allah'ın oğlu değilse, O halde bunun babası kim? dediler. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Biliyor musunuz Allahü Teala hiç ölmez ve her şeyi varlıkta tutan odur. İsa aleyhisselam ise yok idi ve yok olacaktır. Onlar Evet biliyoruz. Resulullah Bilmiyor musunuz babasına benzemeyen hiçbir yavru var mı? Onlar her yavru babasına benzer. Koyun yavrusu koyuna benzer. Resulullah, bilmiyor musunuz? Rabbimiz her şeyi yaratıyor, büyütüyor, besliyor. Halbuki İsa aleyhisselam bunların birini yapmıyordu. Onlar evet yapmıyordu. Resulullah, Rabbimiz İsa aleyhisselamı dilediği gibi yarattı değil mi? Onlar evet yarattı. Resulullah Rabbimiz yemez, içmez. Onda değişiklik olmaz. Bunu da biliyor musunuz? Onlar evet biliyoruz. Resulullah İsa aleyhisselam'ın annesi vardı idi. O her çocuk gibi dünyaya geldi. Onlar gibi beslendi. Yer, içer, Zararlı maddeleri kendinden atardı. Bunu da biliyorsunuz değil mi? Onlar, evet biliyoruz. Resulullah, o halde İsa aleyhisselam sandığınız gibi nasıl olur? Onlar bir şey demeyip sustular. Biraz sonra, ya Muhammed aleyhisselam, sen onun Allah'ın kelimesi, ve ondan bir ruh olduğunu söylemiyor musun? dediler. Rasulullah evet buyurdu. Onlar eh bu da bize yetişir deyip, inad ettiler. Bunun üzerine Allahü Teala onları mübahheleye çağırmasına emretti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bana inanmıyorsanız gelin sizinle mübahhele edelim. Yani Hangimiz zalim isek, yalancı isek Allahu Teala ona lanet etsin diyelim buyurdu. Allahu Teala'nın bu emri Ali İmran suresinin 61. ayeti kerimesinde bildirilmektedir. Seyyid dedikleri Şerhabil bunları toplayıp bunun peygamber olduğu her şeyinden anlaşılıyor. Bununla mübahale edersek ne biz kurtuluruz, ne de bizden sonra gelenlerimiz kurtulur. Muhakkak bir belaya uğrarız, dedi. Mübahele etmekten kaçındılar ve, Ya Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, Senden razıyız. Ne istersen sana verelim. Eshâbından, radıyallahu teâlâ anhüm ecmâin, Bir emin kimseyi bizimle beraber gönder, Vergilerimizi O'na verelim, dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yemin edip, gayet emin bir kimseyi sizinle gönderirim, buyurdu. eshab kiram, aleyhimir-redvan, emin olarak, kimin şerefleneceğini merak ediyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kalk ya ebâ beyde, buyurdu. Ümmetin emini budur diyerek beraber gönderdi. Sulh şartı şöyleydi: Her sene iki bin elbise vereceklerdi. Bini recepte, bini safer ayında teslim edilecekti. Her elbiseyle de kırk dirhem, 135 gram gümüş verilecekti. Reisleri Abdül Mesih ile seyitleri Şerhabil, sonradan Müslüman olup. Rasulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunmakla şereflendiler.